8 Bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarına kavuşması pek heyecanlı bir sahneydi. Babalarına ölüm fermanının imzalandığı Mekke şehrinden çıkarak Medine gibi bir iman yurduna kazasız belasız ulaşmak kolay bir şey değildi. Ümmü Gülsüm ve Fatıma günlerdir süren yorucu ve heyecanlı bir yolculuğu geride bırakmanın ve sevgili babalarına sarılabilmenin sevinciyle gözyaşlarını tutamamışlardı. Daha önce kocası Osman bin Affan'la birlikte hicret etmiş bulunan Rukayye, sevgili kardeşlerini birer birer bağrına basmış, bir yıla yakın zamandır görmediği kardeşlerini doya doya koklamış, doya doya ağlamıştı. Geride, ablaları Zeynep kalıyordu. Teyzesinin oğlu Ebul As'la evli bulunan sevgili abladan sadece selam gelmişti. Kim bilir o ne zaman gelebilecek, ne zaman kavuşacaklardı. Dökülen kerpiçler kurumuş, mescidin yapımına başlanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ilk taşı kendi eliyle koydu. Daha sonra Peygamber efendimizin emriyle ve sırasıyla Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radyallahu anh birer taş koydular. Efendimiz artık herkesin getireceği taşları koymasına izin verdi. Temeller belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra kerpiçle örmeye başladılar. Kerpiçler oldukça büyüktü. Bir tanesi bir kişiye yetecek ağırlıktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizzat kerpiç ve toprak taşıyorlardı. Yıllarca sonra bu hatrayı nakledenler onun toza toprağa bulanan vücudunu hala görür gibi olduklarını söylemeden geçememişlerdi. Sırtına veya kucağında taşıdığı kerpiçle inşaata doğru ilerlerken Allah'ım ''Bu taşıdığım yük, hayberin hurma ve ekim dolu yükleri değil. Yemin ederim Rabbine ki, bu daha temiz, daha hayırlı bir yük.'' Manasına gelen bir beyti söylüyor, müminler de onunla birlikte aynı beyti neşe içinde tekrarlıyorlardı. Vücutlar mescide toprak ve kerpiç taşıyor. Gönüller, bu mescitte secde edecekleri Rabbül alemine yönelmiş bulunuyordu. Neşe içinde tekrarlanan bu beytler, gönüllerin en derin köşelerinde yuva kurmuş olan duyguları, düşünceleri aksettirmekteydi. Evet, bu topraklar daha hayırlı, daha temizdi. Hayber Yahudilerinin, alemi fesada verme yolunda sermaye yaptıkları yüklerle, bu topraklar nasıl bir olurdu? Hayber'in hurmaları Allah'ın bir nimetiydi. İnsanların karınlarını doyururdu. Ama bu toprakların, bu kerpiçlerin kullanılmasıyla inşa edilecek mescit kıyamete kadar müminlerin gönüllerinin bağlı kalacağı Resulullah'ın mescidi unvanını kazanacaktı. Bu mescitte kılınan bir namaz diğer mescitlerde kılınan bin namazdan üstün tutulacak, yıllar boyu buraya günah yüküyle gelen fakat hürmet duygusuyla secdeye kapanan başlar anasından doğduğu gündeki kadar temiz bir halde kalkacaklardı. Böyle bir mescidin taşı ve toprağı elbet Hayber'in şer ve fesat yolunda kullanılacak yüklerinden daha hayırlı olurdu. Nebi Ekrem aleyhisselam bazen Allah'ım hayat ancak ahiret hayatıdır. Ensarı da muhaciride bağışlamanı dilerim. Manasına gelen bir beyt okuyordu. Bazen bu beyitte kelimeler değişiyor. Allah'ım ücret ancak ahirette vereceğin ücrettir. Ensarı da. ''Muhacirede cömert davranmanı, ikramda bulunmanı dilerim.'' diyor, kucağındaki kerpiçin üzerine alnından döktüğü terlerle fakat gülümseyen bir yüzle ilerliyordu. Onun bu hali, ücret beklemeden çalışan, sadece Allah rızası uğrunda ter döken, temiz yürekli insanlara gayret veriyor, ahirette alınacak olan değerli ücreti düşüne düşüne gidiyor geliyorlardı.'' Çalışma devam ediyordu. Bu arada müminlerden biri, getirilen kerpiçleri kucaklayıp indiren, göğsünün rengi tozdan belirsiz hale gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakmış. Ve, peygamber çalışırken, biz oturup kalırsak bu halimiz şaşkınlara yakışan bir hal olur, anlamına gelen bir beyti söylemişti. Duyanların hoşuna gitti bu beyit. Onlar da hem çalışıyor hem de ara sıra, Leyn Kadna ve Nebiyyü Yamel beytini tekrarlıyorlardı. Aynı beyti kim bilir kaçıncı defa tekrarlamıştı Ammar. Giderken onu, gelirken onu söylüyordu. Medine'li bir işçi bu beyti ilk defa Ammar'dan duymuş. Kendine laf atıyor zannına kapılmıştı. Vakit geçtikçe Ammar'ın bu sözü tekrar tekrar söylemesi onu sinirlendirdi. ''Bana bak Sümeyye'nin oğlu'' dedi. ''Sabahtan beri dırdırlanıp durduğunu duymaz değilim, yeter artık. Öyle zannediyorum ki şu değnekle burnunun ölçüsünü almam gerekiyor.'' Ammar ona masum bakışlarla baktı. Aklından, hayalinden geçmeyecek şekilde değerlendirilmişti sözleri. Halbuki o bu sözleri her söyledikçe Resul-ü Kibriya'ya bir adım daha yaklaştığı, onun varlığını dışarıda değil kalbinin derinliklerinde hissettiği düşüncesindeydi.'' Fakat adamın bu sözlerini Nebi Ekrem aleyhisselam efendimizde duymuşlardı. Bu sebeple Ammar'ın ben bu sözlerle seni hiç kastetmiş değilim demesine lüzum kalmadı. Ammar'la bu adamların bölüşemedikleri nedir? Ammar bana burnumla gözüm arasındaki deri gibidir dedi. İhtimal ki Resulullah Efendimiz Ammar'ı gözümü korur gibi korurum. Ona vurulan değnek, bana vurulmuş gibidir demek istiyorlardı. Peygamberler İmam-ı Efendimiz'in bu iltifatı için Ammar, o değneğin burnuna inmesine bile sevesse ve razı olurdu. İmanının sağlam olduğu Kur'an ayetlerinde özellikle açıklanmış. Nebiler Serveri Efendimiz, onun hakkında, Ammar tepeden tırnağı imanla doludur. İman onun iliklerine işlemiştir buyurulmuştu. Efendimiz'in, Bugünkü iltifatını duyan Ammar için artık korku ve keder mi olurdu? Ammar zengin bir insan değildi. Allah'ın ve Resulünün rızalarını kazanabilme uğrunda bir harcama yapamamıştı. Ama olsa çok şeyini değil, her şeyini hiç düşünmeden verecek derecede bir sevgiyle efendisine bağlıydı. Ebedi saadetini, onun irşadıyla kazanmıştı. Onun öl dediği yerde ölmek, kendisi için sadece bir şeref ve itibar meselesi olurdu. Bu iltifatı duyan ambarın başı gururla yukarı kalkmadı. Şükür duygusuyla, minnet duygusuyla eğildi. Gönlünün en derin köşelerinden gelen, hiçbir fena duygunun kirletmediği, saf ve berraklıkta birkaç kelime fısıltı halinde, melekut alemine yükseldi. Allah'ım sana hamd ederim, sana şükrederim. Kısıltı halinde söylenen bu bir tek cümleye yine aynı derecede temiz olan birkaç damla gözyaşı eşlik etti. Fakat bunları fark eden olmadı. Çünkü bu sıcakta, taşıdığı yükün altında alnından dökülen ter az değildi. Bu terde, bu gözyaşı da yarın ayrı ayrı, hem birbirleriyle yarış edercesine bir değer bulacak. Nebi Ekrem Efendimizin, kim Allah rızası için bir mescit yaparsa, Allah Teala da onun için cennette bir köşk yapar, müjdesi gerçekleşecekti. Mescidin yapımı, Allah rızası için alınan nefeslerin, Allah rızası için atılan adımların, taşınan kerpiçlerin, karılan çamurların eşliğinde ilerliyordu. Birkaç gün sonraydı. Bak şu halime ya Resulallah, öldürüyorlar beni, kendilerinin kaldıramadıkları yükleri bana yüklüyorlar. Gülümseyen gözler ammara döndü. Sırtına iki kerpiç konmuştu. Herkes bir kerpiç taşırken ona iki tane yüklemişlerdi. Anından ter boşanmaktaydı. Toz ve toprağın terle karışımı ona ayrı bir renk vermiş, bu renk çektiği yükün altında ezilen vücuda ayrı bir yorgunluk eklemişti. Bu durumu gören ve ileride müminlerin annesi unvanını kazanacak olan Ümmü Seleme diyor ki, Resulullah Efendimiz'i, onun saçlarına dolan tozu toprağı silkerken gördüm. Yazık Sümeyye'nin oğluna, Ey Ammar, seni öldürecek olanlar onlar değildir. Seni öldürecek olanlar azgın bir topluluktur diyordu. Daha sonra, İdayet İmam Efendimiz etrafındakilere döndü. Ammar'ı azgın bir topluluk öldürecektir. Buyurdular. Biraz sızı dolaştı içinde anların. Anlamı belli olmayan, pek kısa bir müddet içinde gelip geçiveren bir sızı. Sonra adam sende. Ben hak üzre olayım, hak uğrunda öleyim de nasıl ölürsem öleyim manasına bir gülümseme belirti dudaklarında. Zaten... Dünyanın sonu ölümle bitecek değil miydi? Bu düşünceler Ammar'ın zihninde dolaşırken Resulullah Efendimizin eli de onun sırtını okşuyor. Ey Sümeyye'nin oğlu! Herkese birer ücret var. Senin ücretin iki kat verilecektir. Dünyadan en son nasibin de bir içim sulu süt olacaktır. Seni azgın bir topluluk öldürecektir diyordu. Bu sözler mescitte çalışan işçiler arasında yayıldı. Gözler Ammar'a ayrı bir bakışla bakmaya başladı. Bu arada Allah bilir nice zaman sonra meydana gelecek olan uğursuz bir kavga ve bu kavgada Ammar'ın canına kastedecek olan azgın, söz dinlemez, Hakka boyun eğmez bir topluluğun hayali dolaştı gözlerde. Demek Ammar, tabi bir ölümle ölmeyecek Dünyadan ahirete şehitlik rütbesini alarak, peygamber olmayan bir insanın alabileceği en üstün rütbeyi de elde ederek gidecekti. Ne garip bir tecelli. Demek bu ailenin her ferdi şehit olacak. Yüce divanın ceza ve hesap için kurulduğu günde şehitler ailesi olarak varacaklardı huzur Mevla'ya. Yıllarca evvel önce anası Sümeyye, Sonra babası Yasir, müşriklerin ellerinde inliye inliye can vermişler. İslam bayrağının açıldığı yılların ilk iki şehidi olma gibi ölümsüz bir nam kazanmışlardı. Geride kalan Ammar'ın imanına Allah ve Resulü birlikte şahit olmuşlardı. Kainat çerçevesi içinde de bunun ötesinde şahitlik aranamazdı. Ammar bir zamanlar küfre dönmediği için işkenceye tabi tutulmuştu. Hayatının son günlerinde de hakkın ve adaletin tarafını tuttuğu için canına kastedilecek, öldürülecekti. Dünyanın hiçbir şeyine sahip olamayan, fakat dünyaları verince alınamayacak bir itibarı, küçücük kalbindeki imanla, hürmetle, muhabbetle alan an var. Yüzyıllar ötesinden sana sevgiler, saygılar, selamlar... Medine'de Kur'an'dan ilk nazil olan Bakara suresiydi. Zaman zaman meydana gelecek hadiselerle ilgili olarak ayetler iniyor. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz Mekke'de olduğu gibi bu ayetleri hangi sureye ve hangi ayetten önce veya sonra yazacaklarını arkadaşlarına bildiriyordu. Şüphe edilmeyen bir hakikat ki bu da Efendimizin kalbine doğan bir ilham neticesinde oluyordu. Medine'deki Yahudilere Atalarına verilen nimetleri hatırlatarak gelen ayetler Bakara suresinde yer aldı. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri hatırlayın. Bana vermiş olduğunu söze vefa gösterin. Ben de size verdiğim söze vefa göstereyim. Ve siz yalnız benden korkun. Bu verdiğiniz sözün gereği olmak üzere yanınızda bulunan Tevrat'ı tahsik ederek indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu ilk defa inkar edenler sizler olmayın. Benim ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin ve yalnız benden korkun. Hakka batıl elbisesi giydirip hakmış gibi göstermeyin. Bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte Rükû edin. İnsanlara hayrı ve iyiliği tavsiye eder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki siz kitabı okuyorsunuz, düşünmüyor musunuz? Sabırla, namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki o namaz Allah'a karşı saygısı olanlardan başkasına elbette ağır bir yüktür. O saygı duyanlar, Rablerine kavuşacaklarına, yalnız O'na döndürüleceklerine inananlardır. Ey İsrailoğları, Siz verdiğim nimetleri, sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın ve o günden korkun ki hiçbir nefis, hiçbir nefisten hiçbir cezayı karşılayıp gideremez. Ondan bir şefaat kabul olunmaz, ondan fidye alınmaz ve onlara yardım da yapılmaz.'' Yahudilere Bakara suresinde ilk hitap böyle başladı. Edep hududunu aşmamaları böyle tavsiye edildi. Onların Resulullah Efendimiz'i tanımaları ve iman etmeleri ayrı bir değer taşıyordu. Çünkü daha evvel Medine'de gelecek peygamberi bütün vasıflarıyla tanıdıklarını ve hemen kendisine iman edeceklerini defalarca tekrarlamış, ''Size mükemmel bir sihir yaptık. Göreceksiniz, hiç oğlunuz olmayacak.'' Ve siz böylece kısa zamanda yeryüzünden silinip gideceksiniz diyerek müminleri tesir altına alma çabasına bile düşmüşlerdi. Gerçek manasıyla arsız, fitne ve fesat ehli olan Yahudilerin ellerinden böyle bir maharet gelmezdi. Ancak güçleri yetse bunu yüzde yüz yapar asla tereddüt etmezlerdi. Bu propaganda müminlerden bir kısmının gönüllerinde yer tutar gibi olmuştu. İçlerini dolduran acabaya kesin şekilde hayır diyemiyorlardı. Ancak Hazreti Ebubekir ve Ömer gibilerin böyle propagandalara pabuç bırakmadıkları şüphesizdi. Aydınlığa Doğru programımızın 68. bölümünü dinlediniz.